329. konu, Ensar ve muhacirlerin Beni Said Sakifesinde toplanması, Hazreti Peygamber vefat ettiklerinde Ensar ile muhacirler Beni Said Sakifesinde bir araya geldiler, Ensar'ın sözcüsü kalkarak şunları söyledi, Ey muhacirler topluluğu, Hazreti Peygamber sizden birini idareci olarak bir yere gönderdiğinde yanınıza bizden birini de katıyordu, bu durumda bu iş için biri sizden diğeri de bizden olmak üzere iki kişi seçilsin, Ensar adına konuşan diğer konuşmacılar da hep bunu savundular, bunun üzerine yine Ensardan Zeyd bin Sabit kalkarak, Allah'ın Resulü muhacirlerden idi, öyleyse imam da muhacirlerden olmalıdır, bizler Hazreti Peygamberin yardımcıları olduğumuz gibi onun yerine geçecek olanların da yardımcıları olmalıyız, dedi. Ondan sonra da Hazreti Ebu Bekir sıddik ayağa kalkarak, ey ensar topluluğu, Allah size hayırlı mükafatlar versin ve sözcünüzü de hak üzerinde sabit kılsın, dedi ve sözlerine şöyle devam etti, Allah'a yemin ederim ki eğer siz daha başka şeyler istemiş olsaydınız sizinle asla anlaşamazdık, bunun üzerine Zeyd bin Sabit kalkarak Hazreti Ebu Bekir'in elinden tuttu ve, işte sizin sahibiniz, emiriniz, budur, kalkınız ona biat ediniz, dedi.